ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde "La ve biri hatta min ve ben ona babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli Olmadığım müddetçe o iman etmiş olamaz." diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Ki bu konuyu peygambere peygamberi sevmenin gerektiğini ne yapmayacağız arkadaşlar? Peygamberimizin sevmenin gerektiğini herkesin fıtratında bu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 Hadi Ömer'i düşünün, Ömer, Faruk olan Ömer'i düşünün arkadaşlar. Geliyor hacer lesved'i öpüyor. ''Vallahi inni a'lemu inneke hacerun la tedurru vela tenfa''' ''Vallahi'' diyor, ben biliyorum sen taçsın. Ne hiç fayda verirsin? ne de hiçbir şekilde kimseye zarar verirsin. ''Ve levla enni ra'ytu Rasûlallâhi yukabbiluke ma kabbeltuke'' Eğer ben Rasûlullah'ın seni öptüğünü görmeseydim, seni asla ve asla öpmezdim. Çünkü sen taçsın.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 Ve ara ricaru Allah ipeyi ve altını benim ümmetimin erkeklerine haram kılmıştır diyor Peygamber. Ve adama diyor çıkar o elindekini diyor. O ateşten bir parçadır. Ateşten bir parça giyiyorsun diyor. Adam Peygamber derdemiz elindekini altın yüzüğü çıkarıyor ve yere fırlatıyor arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gidiyor. Meclis dağılıyor. Orada bulunan bazıları diyorlar ki yerden al o altın yüzüğü götür sat.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 Ondan sonra bize bir daha seferlerde çıkarız diye böyle bir şey oldu ve Peygamber diyor ki bana Cibril haber verdi dedi ki ben ayaklarından acizet vardır ben çıkardım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte burada sahabenin Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a olan bağlılığını görüyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir bakçeye uğruyor arkadaşlar, bir bakçeye uğruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onların aşılama sistemi var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara farklı bir şekilde aşılama öğretiyor arkadaşlar.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 kendi zannında peygamberi seviyor arkadaşlar. Ve vallahi bu insan yalancıdır sevgisinde. Bu insan Allah katındaki sevgi kanununa göre bu insan sevgisinde yalancıdır. Peygamber geldiği ilk gün قولوا لا ilahe illallah tufleku demiştir. La ilahe illallah din felaha demiştir. Ve ölmeden vefat etmeden aleyhissalatü vesselam son anlarında insanlara Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar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 Allah subhanahu ve teala diyor ki... ...fe'il lem tef'alû fe'zelû bi harbin minallâhi ve rasûlih... ...eğer faizi terk etmezseniz... ...Allah'a ve Rasûlüne harp diyor... ...peygamber aleyhissalatü vesselam faizin en basiti... ...kişinin annesinin nikahlaması gibidir diyor... ...peygamber aleyhissalatü vesselam... ...bize adam hemen ne diyor arkadaşlar... ...peygamberi ağzıyla sevdiğini iddia eden insan... ...ya doğrudur... ...ya rızık ne yapacağız... ...para kazanamıyoruz başka türlü... ...faizli kredilere girmediğimiz zaman faizli kredi katlarını kullanmadığımız zaman veya aletini getirip faizle bankayla muamele yapmadığımız zaman zarar ediyoruz diyor. İşte bu insan arkadaşlar peygamberlik sevdiğini iddia ediyor. Oysa Allah ne diyor arkadaşlar? Ve men yettekillah yecal lehu mercen ve yerzuquhu min hayt ve yerzuquhu min la Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı açacak ve onu hiç ummadığı yerden ziklandıracaktır diyor. İşte bu vatandaş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 Bazıları âliyâ u bâd, ve man yetollâh minkum, fâinâhu minhum. Ee man edenler? Yahudi ve Kristyanlar dostumayız. Sizden onlar birbirlerinin dostlardırlar. Sizden kim onları dost tutarsa o da onlardandır. Layyatta ki Mukminûn el Kaflîyîne âliyâ min dunûl dışında dost tutmasınlar. Ve şey. Kim bunu yaparsa Allahla arasında hiçbir şey kalmamıştır. Kaflileri.